Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden Cuma. Ve her Cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Saros Körfezi'ne yapılması planlanan liman projesinin davası sürerken bölgeye iş makineleri girip çıkmaya başladı. Limana karşı çıkan isimlerden Samet Serdar Dinçer, konuyla ilgili sosyal medya hesabından... 1038 kişiyi temsilen açılan dava sürecimiz devam ederken bilirkişi raporumuz varken 25 binin üzerinde ıslak imza ve change.org taksim Sarosuma dokunma kampanyasında 70 bine yakın vatandaşın imzası yok sayılarak inşaata başladılar dedi. Change.org'da devam eden kampanya Saros gönüllü üyelerinden Sunay Sönmez tarafından 2 yıl önce başlatılmıştı. Kampanyada konuyla ilgili şu bilgilere yer veriliyor. Saros Körfezi dünyadaki en der güzellikteki denizlerden biri. Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması sözleşmesi kapsamında yurdumuzun önemli bir doğal varlığı. Kendi kendini temizleyen dünyadaki iki denizden biri olma özelliği yanında, Kaptan Kusto'nun tespitleri çerçevesinde Kızıldenize eş değer dip güzelliğiyle de ünlü. Saros Körfezi'miz yüzlerce deniz canlısı ve balık türüne ve endemik bitkilere sahip. Saros körfezimizde EFSRU denilen uluslararası likit, doğalgaz ve petrol taşımakta kullanılan 10.000 tonluk dev kargo gemilerinin barınacağı liman ve iskele yapılmak isteniyor. Saros dayanışma gönülleri ve bölge halkının çabalarıyla projenin yapılmaması için 50.000 imza toplamış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edilmiştir. BOTAŞ'ın çet dosyası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çet olumlu kararı Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bölge halkının itirazlarına rağmen iptal edilen ÇED raporu ısrarla 11 yıl önce 2009 yılında dönemin şu anda olmayan Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yazılan ve şimdi de bize dayatılan genelge ile tekrar uygulamaya alınmak isteniyor. Ancak genelge Saros-FSRU Duman davasına uygun değil. Mahkemece görevlendirilen 10 farklı disiplinden 10 bilim insanı ÇED raporunda 100'e yakın bilime ve bölge planlarına ve ÇED yönetmeliğine aykırılıklar tespit etti. Edirne İdare Mahkemesi'nce ÇED olumlu kararının iptali davasında 14 ayrı hukuksuzluk hüküm altına alındı. Hukuksuzca yapılan bu ÇED sürecinin iptali için desteğinizi bekliyoruz diyor Saroslar Change.org Taksim Sarosuma dokunma maddesinde süren kampanyada. Nevşehir ili Avanos ilçesi Özkonak Beldesi sakinleri bölgede planlanan altın arama çalışmalarına karşı bir kampanya başlattı. Change.org özkonak adresindeki kampanyada son zamanlarda almış olduğumuz habere istinaden beldemiz güneyinde yer alan Ziraat Dağı olarak bilinen bölgede Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca altın arama için ruhsat verildiğini ve ruhsatı alan firmanın çalışmalarına başladığını öğrendik. Bu konu öz konağımızın geleceği için son derece mağdur ve tahrip edici potansiyel taşıyor. Yetkililerden isteğimiz bu mağduriyeti durdurmaları. Zor günlerden geçtiğimiz bu pandemi döneminde tarım ve ziraatın ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Bu çerçevede insanların yüzyıllardır yaşadıkları köylerinden göç ettirmeye zorlamak anlaşılır ve kabul edilebilir değil. Yetkililerden öz konaklılar için hayati önem taşıyan bu bölgede, tarım, içme suyu ve en önemlisi doğamızın yok edilmemesi için altın arama çalışmalarının durdurulmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Nevşehir Valiliğine, Özkonak Belediyesi'ne ve Nevşehir Belediyesi'ne sesimizi duyurmamız için lütfen herkesi bu kampanyayı imzalamaya davet ediyoruz diyorlar. Kampanya change.org/özkonak Taksim Özkonak adresinde. Rize ilinin Fındıklı ilçesinde bulunan Çağlayan Deresi'nden balık çiftliklerine aktarmak için su alınmasına karşı bir kampanya başlatıldı. Change.org Çağlayan adresinde. Fındıklı Postası tarafından bu başlatılan bu kampanyada sularımızı çalmak isteyen Hester ve topraklarımızı deşmeye can atan maden ocaklarından sonra doğal sit alanı olan vadimiz maalesef yeni ve büyük bir tehdit altında. Çağlayan Deresi'nden vahşi miktarlarda denetimsiz olarak alınan suyun, balık çiftliklerine aktarılması ve oradan kirletilmiş olarak yeniden bırakılması yaşam kaynağımız deremizi mahvediyor. Üstelik özel arazilerde hukuksuz girilmesi de cabası. Başta endemik balık türü, deniz alası olmak üzere tüm sucul canlılar için derinin yatağında yeterli miktarda su bırakılmaması vadimize büyük zarar veriyor. Çiftliklerde kullanılan suyun dereye girilemeyecek kadar kirletilmiş şekilde bırakılmasına vadinin içinden kamudan kiralanmış araziye bakılmaksızın vadinin içinde yapılmasına Bey Deresi'nin topyekün olarak bu tesisler için kullanılmasına karşıyız. Bizler Çağlayan Vadisi sakinleri, yaşayanları, köylüleri, dışarıda olup gönlü ve aklı bu vadide olan Fındıklının diğer yaşam kaynağı kardeş vadimiz Arılı Vadisi sakinleri ve yaşayanları olarak vadilerimizin tüm doğal yapısı, kültürü, geleneği, canlıları ve bize büyüklerimizden emanet edildiyse aynı şekilde çocuklarımıza bırakacağımız şekilde her türlü yasal haklarımızı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz diyorlar.